1334 numaralı konu, Hz. Ömer'in, çok hadis rivayet eden sahabileri kınaması, Hz. Ömer vefat etmezden önce Resulullah'ın eşhabına haber gönderdi, onları ta hududlardan getirtti, onların aralarında Abdullah bin Huzafe, Ebu Derda, Ebu Zer ve Ukbe ve Amir gibi sahabiler vardı, onlar, şu, peygamberden gelmiştir, deyip de İslam hududlarını doldurmuş olduğunuz hadisler nedir, diye sordu, onlar, sen bize hadis nakletmeyi yasaklıyor musun, dediler, Hazreti Ömer, hayır, fakat benim yanımda kalın, Allah'a yemin ederim ki, benden hayatım boyunca ayrılmayacaksınız, biz bu işin karını zararını daha iyi biliriz, size ne vermek gerekiyorsa, burada veririz, dedi, onlar Hazreti Ömer ölünceye kadar Medine'den çıkmadılar.